Ne oldu sana böyle? Hay Allah. Tef tef titriyorsun. Üstüne bir şeyler getireyim. Şu örtüyü sarın. Hadi. Biraz da uzan. Sakinleşirsin şimdi. Sakin ol. Tamam. Anlatmak ister misin? Ne oldu? Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Yolda gidiyordum. Birden gökyüzünden bir ses duydum. Başımı kaldırıp baktığımda Hira'da bana görünen meleği gökle yer arasında bir kürsü üzerine oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Eve döndüğümde gördüğün haldeydim. Ben örtüye bürünmüşken o melek şöyle dedi. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt, nefsini arındır Şirkten uzak dur Sübhanallah İşte yine vahiy geldi Bir süredir kesildi diye üzülüyordun Ben sana demedim mi Rabbin seni şaşkınlığa sapkınlığa düşürmez diye Peygamberimiz Ey Hatice Şimdi bana kim inanır Deyince Hazreti Hatice şöyle cevap verdi Kimse inanmasa bile Ben inanırım Artık peygamberliğin davet dönemi başlamıştı. Peygamberimiz önce ailesinden ve güvendiği arkadaşlarından başlayarak etrafındakilere İslam'ı anlatmaya başladı. Cebrail aleyhisselamın Resulullah'a öğrettiği ilk şey abdest alıp namaz kılmak olmuştu. Gönlü neşeyle dolan peygamberimiz, Eşi Hazreti Hatice'nin elinden tutarak onu Cebrail'le namaz kıldıkları yere götürdü. Vahiy meleğinin topraktan çıkardığı suyla aynen onun öğrettiği gibi abdest aldılar ve namaz kıldılar. Kızları Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep de babalarına iman ettiler. Fatıma ise henüz beş yaşındaydı. Evin diğer gençleri olan Zeyd ve Ali de İslamiyet'i kabul etmişti. Ali'nin babası Ebu Talip bir gün onları namaz kılarken görmüş ve bunun ne anlama geldiğini merak etmişti. Ey Muhammed yeni bir dine mi girdin? Bu nedir böyle? Peygamberimiz amcacığım bu Allah'ın dini, meleklerin dini, peygamberlerinin ve atamız İbrahim'in dinidir. Allah beni onunla bütün kullarına peygamber olarak gönderdi. ''Ey amcam, davet edeceğim kimseler arasında buna en layık olan sensin. Bu yoldaki davetimi benimsemeye de, bana yardımcı olmaya da en layık olan yine sensin.'' dedi. ''Ey kardeşimin oğlu, ben atalarımın dini üzerine doğdum ve büyüdüm. Şimdi nasıl din değiştiriyorum derim. Beni ayıplamazlar ve geleneklere saygısızlıkla suçlamazlar mı?'' Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şey erişemeyecektir Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır Ebu Talip sonra oğlu Ali'ye dönerek ona da şunları söyledi Ey Ali Yeğenemin davet ettiği dine senin de girmen yaraşır O seni ancak hayra davet eder Onun tavsiyelerini kabul et Amcanın oğluna destek olmak da herkesten çok sana düşer. Eğer nefsim bana Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda boyun eğmiş olsaydı ben de yeğenim Muhammed'e tabi olurdum. Gizli davet döneminde İslam'ı kabul edenler bunu bir sır gibi saklıyor Ancak güvendikleri insanları bu yeni dine davet ediyorlardı İslam'ı açıkça tebliğ edenler saldırılara maruz kalıyorlardı Bu nedenle gizli gizli buluşuyorlardı Şşşt baksana buraya Ne oldu? Erkam'ın evinde toplanıyoruz bu akşam Tamam ben diğerlerine haber vereyim Gün kararmadan toplanmayın dikkat çekmesin Tamam, dikkatli oluruz. Hadi, Allah'a emanet. Selametle. Resulullah'ın ev halkından sonra ilk Müslüman olanlardan biri, Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ebu Bekir kavmi arasında sevilen ve sayılan bir kişiydi. İçki içmez, devrin kötü adetlerinden uzak dururdu. Güzel hasletleri sebebiyle çözülemeyen davaları ona getirirler, o da taraflar arasında adaleti sağlardı. Bilgili, görgülü ve sağlam karakterliydi. İyi bir tüccardı Ebu Bekir. Cömertti. Malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan çekinmezdi. Çok yufka yürekliydi. En yakın dostu olan Muhammed Aleyhisselam'a ilk iman edenlerden biri de o olmuştu. Hem de tereddüt etmeden. Gizli davet döneminin en etkin simalarından biriydi o. Arkadaşlarından pek çoğunun İslam'a girmesine vesile olmuştu. Bunların arasında Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Av ve Saad bin Ebi Vakkas gibi önemli isimler vardı. Müslümanların gizlice toplandıkları ev henüz 18 yaşında olan bir gence, Erkam bin Ebil Erkam'a aitti. Kabe'nin yakınında Safa tepesinde bulunan bu ev, tebliğ faaliyeti için son derece elverişliydi. Güneş battıktan sonra Müslümanlar burada toplanmışlardı. Resulullah geliyor. Herkes geldi değil mi? Hadi yer açın Resulullah'a. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü. Merhaba. Buyurun, şöyle geçin. Ya Resulallah. Size bir şey söylemek istiyoruz. İçimizden Ebubekir'i sözcü olarak belirledik. Ey Allah'ın Resulü, ne zamana kadar böyle gizli saklı buluşacağız? Bizim saklamamız gereken bir şey yok ki. Çıkalım ve insanları İslam'a davet edelim. Bir olan Allah'a inanmaya, putlardan yüz çevirmeye onları ikna edelim. İzin verir misin? Peygamberimiz, ey Ebu Bekir, henüz sayımız az, bu işe güç yetiremeyiz, dediyse de Müslümanlar ısrarcıydı. Ya Resulallah, ancak evlerimizde ya da tenha dağ aralıklarında namaz kılabiliyoruz. Bir araya gelince gözler üzerimize çevriliyor. Sizse ancak tek başınıza haremde namaz kılabiliyorsunuz. Yeni inancımızı ilan etmeliyiz. Etmeliyiz ki dinimizi özgürce yaşayabilelim. Resulullah ashabının bu isteğini geri çeviremedi. Zaten arkadaşlarının görüşlerine önem verir, çoğunluğun isteği yönünde hareket ederdi. Ertesi gün topluca Kabe'ye gittiler ve Hazreti Ebubekir sözü aldı. Ey Kureyş cemaati, ey Kureyş'in uluları, Sizler Allah'ın beytinin ev halkısınız Allah sizleri büyük nimetlerle donatmış Kendi evine komşu olmakla şereflendirmiştir Gelin sonradan icat ettiğiniz putlara tapmaktan vazgeçin Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha yani Allah'a ibadet edin Hey ne diyorsun sen? ebn Bekir değil mi bu? Biz de seni akıllı bir adam sanır Hey kimin diline dil uzatıyorsun sen? Diyorum ki Allah'tan başka tanrılar edinmekle kendinize yazık edin. Yapmayın. Bekir, Susmazsan seni susturmasını biliriz. Size ne dediğime kulak verin. Sizi hayra çağırıyorum. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. İndirin şu adamı oradan. Ne saçmalıyor bu? Hadi ne duruyorsunuz? İlahlarınıza dil uzatılmasına müsaade mi edeceksiniz? kalabalık Hazreti Ebubekir'e ve diğer Müslümanlara acımasızca saldırdı. Hatta saldırganlardan Utbe bin Rebia Hazreti Ebubekir'i tanınmaz hale getirmişti. Akrabaları yetişerek onu baygın halde evine götürdüler. Oğlum! Oğluma ne oldu? Kim Ebu Bekir gibi birine bunu yapabilir Utbe yaptı ey ümmü hayır Yetişemeseydik elinden canlı kurtulabilir miydi bilmiyorum Ama Ebu Bekir'e bir şey olursa O zaman elimizden kurtulamaz Hadi gidip haddini bildirelim o Hadi Hadi yürüyün Seymi oğullarından birine dokunmak neymiş görsünler Yaraları için temiz bezle su getirin çabuk Ah yavrum ah evladım Elleri kırılsın sana bunu yapanların Yavrum açtı gözlerini çok şükür Ebu Bekir konuş benimle oğlum Konuş nasılsın Resulullah nasıl Ona bir, bir zarar verdiler mi Oğlum sen hele bir iyileş Gider görüşürsün Hayır anne Onun iyi olduğunu öğrenmedikçe Benim iyi olmam önemli değil Bu nasıl bir sevgi anlamıyorum Tamam Sen dinlen Ben sordurayım neredeymiş nasılmış olur mu Tamam Öğrendim oğlum Erkam'ın evindeymiş ve iyiymiş Hadi birkaç lokmayı ye de kendine gel onu görmeden benim boğazımdan bir şey geçmez. O zaman biraz sabret. Hava kararınca gidelim. Şimdi çok tehlikeli olur. Seni görürlerse tekrar saldırırlar diye korkuyorum. Hadi iç şunu. Biraz kendine gel. Akşam olup da ortalık tenhalaşınca Hazreti Ebubekir iki kişinin koluna girerek yürüdü ve Resulullah'ın huzuruna vardı. Resulullah en yakın dostunu bu halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerine sarıldılar. Ya Resulallah sen selametlisin ya. Daha ne isterim. O adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir üzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun. Bak bu annem Ümmü Hayır Selma. Onun hakkında dua etsen umulur ki o da sana tabi olur. Oğlunun bu sevgisini gören Ümmü Hayrın, Hz. Muhammed'e kalbi ısınmıştı. Nasıl olur da bir insan başka biri uğruna canını feda edebilirdi? O da İslam'ı seçerek ilk Müslümanlar arasına girdi. Annesinin Müslüman olması Hazreti Ebubekir'i çok sevindirmişti. Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar peygamberimizin etrafında toplanıyordu. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.